Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Üsküdar Meydan Projesi'ne göre 12.500 metrekarelik alan doldurulacak. Depreme dayanıksız olan dolgu alanının deprem toplanma bölgesi olarak kullanılması planlanıyor. Cumhuriyette yer alan habere göre yıllardır konuşulan Üsküdar Meydan Projesi'nin ayrıntıları ortaya çıktı. İstanbul'daki pek çok sahilde olduğu gibi Üsküdar denizi de doldurulacak. Üsküdar sahilinde doldurma işlemi kazıklama sistemiyle yapılacak. Proje sonunda 12.000 metrekarelik bir teras oluşturulacak. Proje batıda radar kulesinden başlayıp kuzeydoğudaki parka, 1200 metre güneyde Ahmediye Meydanı'ndan denize kadar olan 500 metrelik bölümü kapsıyor. Projenin toplam alanı ise 125.000 metrekare. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki gün gerçekleşen meclis gündem toplantısında Üsküdar Meydan Sahil ve düzenleme projeleri kapsamında kıyı dolgu yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak büyük ve küçük ölçekli imar planı teklifleri geldi. Teklifte dolgu alanına ilişkin bu proje her yönde yaya ulaşımını kesintisiz olarak sağlayacak, çeşitli açık alan organizasyonları düzenlenebilecek, olası deprem ve benzeri afetlerde toplanma alanı olarak kullanılabilecek ifadeleri kullanıldı. CHP Meclis Üyesi Esin Hacı Alioğlu, proje başından beri yanlış, Üsküdar Meydanı önemli meydanlardan biriyken, Önemli özelliklerini yitirdi. Dolgu alanları da deprem anında tehlikeli dedi. AKP'li meclis üyesi Hadidiler'de kazıklama sistemiyle doldurulacak alanın Şemsipaşa camisiyle Üsküdar İskelesi arasını kapsadığını belirtti. Görüş CHP'li meclis üyelerinin itirazlarına karşın AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla bakanlığa gönderildi. Birinci derecede doğal sit alanı olan Üsküdar-Validebağ Korusu'nun bir kısmı imara açıldı. Koruya artık 10 metrekareden sökülüp takılabilir 10 büfe, restoran ve benzeri tek katlı yapılar yapılabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne dün tarihi koruya ilişkin tartışma yaratan bir teklif geldi. Teklif kapsamında 354 dönümlük korunun toplam 100 metrekaresi imara açılmış oldu. Korudaki tescilli binalarda planlar işlendi. Bu teklife göre koruya artık toplam 100 metrekareyi geçemeyecek şekilde büfe, tuvalet, restoran ve benzeri tek katlı yapılar yapılabilecek. Teklif görüşmeleri sırasında söz alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi üyesi Esin Hacı Alioğlu, şu an mevcut koru 354 dönümlük alan, tarihi yapılar korunsun. Ama neden ilave alanlar getiriliyor? Bu doğal alan 354 dönüm, bu alanın tamamen korunması lazım. Mevcut yapıları restore ederseniz ikinci ve üçüncü yapılara zaten ihtiyaç kalmayacak dedi. Teklif CHP'li üyelerin ret oyuna karşın kabul edildi. Çevre sakinleri koruda yapılmak istenen inşa faaliyetlerine karşı eylemlerini sürdürüyor. Tüm uyarılara rağmen Trakya'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Ergene Irmağı'ndan zehir akmaya devam ediyor. Milliyetten Mert İnan'ın haberine göre Taşköprü Anagöz mevkiinden 18 Kasım'da alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeterlik belgesine sahip, Akredite de laboratuvarlara analiz ettirilen 2 saatlik kompozit numune sonuçlarına göre atık su kalitesinin en belirleyici parametrelerinden kabul edilen kimyasal oksijen ihtiyacı yani KOI 4. sınıf kalite olarak ölçüldü. Ölçüm sonuçları belediyenin internet sitesinde yayınlandı. Raporda Ergene Nehri'nin yıllık debisinin %25 seviyesinde olduğu Geriye kalan %75 oranındaki debinin sanayi ve evsel kaynaklı atık su boşaltımlarından kaynaklandığına dikkat çekildi. Özellikle Çorlu Deresi ve Ergene Nehri su kalitesinin fiziksel ve kimyasal kirlilik parametreleri açısından çok kirli su sınıfı olan 4. sınıf su kalitesi olduğunun anlaşıldığına yer verilen raporda Ergene Nehri'nden hali hazırda akan su miktarının Yalnız dörtte birinin tabi debisi olması nedeniyle havzadaki tüm tesisler atık sularını mevcut mevzuatta yer alan deşarj standartlarına uygun arıtsa bile Ergen'e nehrinin standartlara uygun boşaltımlardan gelen kirlilik yükünü kaldıramayacağı dolayısıyla kirliliğin önlenmesi ve su kalitesinin hedeflenen ikinci sınıf su kalitesine yükselmesinin mümkün olmayacağı tespit edilmiş denildi yapılan son ölçümlere göre. Ergene Nehri'ndeki 1 litre suda 295 mikrogram kimyasal oksijen ihtiyacı olduğu tespit edilirken litre bazında 226 mikrogram askıda katı madde, 3 mikrogram siyanür, 0.5 kadmiyum, 10 mikrogram yağ ve gres, 0.5 mikrogram da kurşun saptandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Eski Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman İnce ortaya çıkan değerler sonrası çözüm odaklı çok acil bir eylem planına geçirmesi gerektiğini belirterek yapılan ölçümlerden şunu anlıyoruz ki ağır metaller Ergene'yi zehir deresine hale getirmiştir. Kuyu ve su altı kaynakları bile Ergene ve sanayi tesislerinin atıkları nedeniyle şu anda kirlenmektedir. Trakya'nın suyu ölüm suyu haline gelmiştir diye konuştu Profesör Doktor Osman İnci. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik